Hayvan Çiftliği George Orwell 1. Bölüm Malikane çiftliğinin sahibi Bay Jones o gecede kümesin kapılarını kapatmış ama sarhoş olduğu için tavukların girip çıktığı kapakları unutmuştu. Fener'in oluşturduğu ışık dairesi sağa sola salınıp dans ederken yalpalayarak avluyu kat etti Evin arka kapısında çizmelerini ayağından attı, bulaşıkhanedeki fıçıdan kendisine son bir bardak daha bira çekti ve Bayan Johnson çoktan horlamaya başladığı yatağın yolunu tuttu. Yatak odasının ışığı söner sönmez, çiftlik binalarının tümünde bir hareketlenme, bir uçuşma meydana geldi. Orta Akçıl sınıfında ödül kazanmış, yaşlı bir domuz olan Yaşlı Bilge'nin, önceki gece tuhaf bir rüya gördüğü ve bunu öteki hayvanlarla paylaşmak istediği haberi gündüzden yayılmıştı. Hepsinin Bay Jones güvenli şekilde ayak altından kalktıktan sonra büyük ahırda toplanması kararlaştırılmıştı. Yaşlı Bilge, ki Panayır'da, Wellington'ın letafeti adıyla sergilenmiş olmasına rağmen daima bu şekilde anılırdı. Çiftlikte çok itibarlı olduğundan söyleyeceklerini duymak için herkes bir saatlik uykuyu feda etmeye hazırdı. Bilge, büyük ahırın tepe kirişlerinden birine asılı lambanın aydınlattığı köşesindeki yükseltiye kurulmuş olan saman döşeğine yerleşmişti. 12 yaşındaydı ve son zamanlarda daha da tombullaşmıştı. Ama azametini hala koruyordu. Ayrıca uzun azı dişleri bilge ve müşfik bir görüntüye sahipti. Fazla zaman geçmeden diğer hayvanlar da gelmeye, kendi tarzına göre etrafa rahatça yerleşmeye başladı. İlk gelenler, Çan Çiçeği, Öddek ve alakçı adındaki üç köpekti. Onları hemen platformun önündeki samanların üstüne serilen domuzlar izledi. Tavuklar pencere denizliklerine tünedi, güvercinler çatı kirişlerine doğru uçuştu. ve inekler domuzların gerisine çöküp geviş getirmeye koyuldu. Boksör ve Yonca adındaki iki araba atı çok yavaş adımlarla tüylü, devasa toynaklarını Samanların arasında saklanmış olabilecek küçük hayvanları ezmemek için yere büyük bir dikkatle basarak geldi. Yonca hayatının ortalarına ermiş, dördüncü tayını doğurduktan sonra eski bedenine kavuşamamış, iri yapılı ve anaç bir kısraktı. boksörse neredeyse iki metre yüksekliğinde gücü iki atın gücüne denk muazzam bir hayvandı. Şerit halinde burnuna kadar inen beyaz deke ona aptalca bir görünüm veriyordu ama zaten birinci sınıf zekaya sahip sayılmazdı. Yine de karakterinin istikrarı olağanüstü çalışma gücü sayesinde herkesten saygı görürdü. Atların ardından beyaz keçi Murelya aşık Benjamin geldi. Benjamin çiftlikteki hayvanların en yaşlısı ve en huysuzuydu. Nadiren konuşurdu, konuştuğu zaman da bunu genellikle alaycı bir laf etmek için yapardı. Mesela Tanrı'nın kendisine sinekleri uzak tutması için bir kuyruk verdiğini ama en başında sineğin de kuyruğunda hiç var olmamasını tercih edeceğini söylerdi. Diğer hayvanların arasındayken hiç gülmezdi. Bunun nedeni sorulduğunda gülünecek bir şey göremediği cevabını verirdi. Açıktan açığa kabullenmese de boksöre çok bağlıydı. İkisi pazar günlerini genellikle meyve bahçesinin arkasındaki küçük çadırda birlikte geçirir Yan yana otlar ama hiç konuşmazdı. İki at henüz yerleşmişti ki ahıra analarından ayrı düşmüş yavru ördekler doluştu ve cılız seslerle ötüşerek bir taraftan diğerine koşuşturmaya, çinelmeyecekleri bir yer aramaya koyuldu. Yonca kocaman bacağını uzatarak onların etrafında bir çeşit duvar oluşturdu. Yavrular da bunun içinde yuvarlanarak hemen uykuya dağıldı. Son anda da Bay Johnson iki kişilik binek arabasını çeken güzel ama aptal beyaz kısrak Mori hafifçe kırıtarak ağzındaki şeker topağını çiğneyerek geldi. Önlerde bir yere oturup örgülerin ucuna bağlanmış kırmızı kurdelelere dikkat çekme umuduyla beyaz yelesini sallamaya başladı. Nihayet alışılageldiği üzere en sıcak yeri arayarak etrafa bakınan ve yoncayla boksörün arasında karar kılan kedi de teşrif etti. Orada halinden memnun mırıltılar koyu vererek ve bilgenin ettiği lafların tekine bile kulak vermeden yatacaktı. Arka kapının gerisine tüneyip uykuya dalmış evcil kuzgun Moses haricinde tüm hayvanlar oradaydı artık herkesin rahatça yerleştiğini ve dikkatle beklemeye koyulduğunu gören Bilge, hafifçe öksürerek boğazını temizledikten sonra söze girdi. Yoldaşlar, dün gece tuhaf bir rüya gördüğümü duymuşsunuzdur. Ama ondan daha sonra söz edeceğim. Önce söyleyeceğim başka bir şey var. de bundan öte çok aylar boyunca birlikte olabileceğimi sanmıyorum. Yoldaşlar, şu hayatta edindiğim Bilge'liği ölmeden önce size aktarmanın, Vazifem olduğunu hissediyorum. Uzun bir yaşam sürdüm, ahırımda yalnız başıma yatarken düşünmek için bolca zaman buldum ve sanırım ki dünyada sürdürülen hayatın tabiatını yaşayan her hayvan kadar iyi anladım. Sizinle de buna dair konuşmak istiyorum. Hayatımızın tabiatı nedir öyleyse yoldaşlar? Şununla yüzleşelim bir kere. Hayatımız sefil, zahmetle çabalayarak geçiyor ve kısa. Doğduk, nefesi bedenimizde zapt etmemize, ancak yetecek kadar yiyecekle beslendik. Yapabilenlerimiz gücünün son atomuna kadar çalışmaya zorlandı, yararlılığımız son bulduğunda da iğrenç bir zalimlikle kesildik. İngiltere'deki hiçbir hayvan bir yaşın erdikten sonra mutluluk ya da keyifle geçirilecek zaman nedir bilmedi. İngiltere'deki hiçbir hayvan özgür kalmadı. Bir hayvanın hayatı sefaletten ve esaretten ibarettir. Yalın gerçek budur işte. Ama tabiatın düzeninin bir parçasını bu mu teşkil etmektedir? Bunun sebebi topraklarımızın üstünde yaşayanlara düzgün bir hayat veremeyecek kadar fakir olması mıdır? Hayır yoldaşlarım, bin kere hayır. İngiltere'nin toprakları bereketlidir, iklimi iyidir. Bu memleket şimdi olduğundan çok daha fazla sayıda hayvana, Yiyecek sağlayabilecek durumdadır. Yaşadığımız şu çiftlik bir düzüne atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir ve bunların hepsi şimdi hayal bile edemeyeceğimiz bir refah içinde Haysiyetle yaşayıp gidebilir. Öyleyse neden bu sefaleti çekmeye devam ediyoruz? Çünkü emeğimizle yarattığımız ürünün tamamı insanlar tarafından çalınıyor. İşte yoldaşlarım, tüm sorularımızın cevabı budur. Hepsi sadece bir kelimeyle özetlenebilir, insan, insan tek gerçek düşmanımızdır. İnsanı sahneden çekip alırsanız açlığın ve ölesiye çalışmanın temel sebebi ebediyen ortadan kalkmış olur. İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yapmaz, sabanı çekemeyecek kadar güçsüzdür, tavşan yakalayabilecek kadar hızlı koşamaz, yine de tüm hayvanların efendisidir. Onları çalıştırır, karşılığında ancak açlıktan ölmelerini engelleyecek kadar şey verir ve gerisini kendine saklar. Ememizle toprağı sürer, dışkımızla verimli hale koyarız ama hiçbirimizin çıplak derisinden başka şey yoktur. Siz, karşımdaki inekler, şu geçtiğimiz yıl kaç bin litre süt verdiniz ve gürbüz buzaları beslemesi gereken o süte ne oldu? Her damlası düşmanlarımızın boğazından geçti ve siz tavuklar Geçtiğimiz yıl kaç yumurta yaptınız, bunların kaçının üstünde kuluçkaya yatabildiniz? Gerisi Jones ve adamlarına para sağlamak için pazara gitti. Ve sen yonca, karnında taşıdığın, ilerleyen yaşında sana destek olacak, huzur sağlayacak dört tayın nerede? Hepsi bir yaşına gelince satıldı ve tekini bile bir daha göremeyeceksin. Doğum sonrasında geçirdiğin dört meşakkatli dönemin, tarlada harcadığın onca emeğin karşılığında eline cılız tayının ve Ahır bölmen haricinde ne geçti? Üstelik sürdüğümüz sefil hayatların doğal uzunluğuna ermesine de izin verilmiyor. Şahsen benim bu konuda homurdandığım yok çünkü en şanslılardan biriyim. 12 yaşıma geldim ve 400'den fazla yavrum oldu. Bir domuzun doğal hayatı böyledir ama hiçbir hayvan sonunda acımasız bıçaktan kurtulamaz. Siz karşımda oturan genç domuzların her biri önümüzdeki yıl, Kütüğün üstünde ciyaklayarak can vereceksiniz. Hepimizin akıbeti aynı dehşet. İneklerin, domuzların, tavukların, koyunların, herkesin, atları ve köpekleri bile daha iyi bir akıbet beklemiyor. Sen boksör, şu koca kasların gücünü kaybettiği gün boğazın kesilip av köpeklerine yal olmak için kaynatılmak üzere Jones tarafından yaşlı atlarla ilgilenen simsara satılacaksın. Köpeklere gelince, yaşlandıklarında ve dişleri döküldüğünde Jones boyunlarına birer tuğla bağlayıp onları en yakın su birikintisinde boğacak. Öyleyse bu hayattaki bütün kötülüklerin insan evladının tirandığından kaynaklandığı gün kadar aşikar değil midir yoldaşlar? İnsanı ortadan kaldırırsak emeğimizle ürettiğimiz şeyler bize kalır. Bir gecede zengin ve özgür olabiliriz, öyleyse yapmamız gereken nedir? Gece ve gündüz bedenimiz ve ruhumuzla insan ırkını alaşağı etmek için çalışmak. Benim siz yoldaşlarıma mesajım şudur, isyan. Bu isyanın ne zaman geleceğini bilemem. Bir hafta içinde de olabilir. yüzyıl yıl sonra da ama ayaklarımın şu samanlara bastığını bildiğim kadar emin olduğum bir şey varsa o da adaletin er ya da geç yerini bulacağıdır. Kısa hayatınızın geri kalan kısmında bunu odaklanın yoldaşlar. Ve hepsinin ötesinde bu mesajımı sizden sonra gelecek olanlara iletin. İletin ki gelecek nesiller mücadeleyi zafere kadar sürdürsün. Ve şunu unutmayın yoldaşlar, kararlılığınız asla sarsılmamalı. Hiçbir söz sizi yolunuzdan çevirmemeli. İnsanla hayvanların ortak menfaatleri olduğu, birinin refahının diğerinin de refahı anlamına geldiği söylendiğinde buna Asla kulak vermeyin. Bunların hepsi yalandır. İnsan kendi haricinde hiçbir yaratığın menfaatine hizmet etmez. Biz hayvanlar arasında mükemmel birlik, mücadelede mükemmel yoldaşlık olsun. Tüm insanlar düşmanımızdır. Tüm hayvanlar yoldaşımızdır.